490. Konu, Hz. Ali'nin sıfın gününde insanları savaşa teşvik etmesi, sıfın gününde Hz. Ali halkı teşvik ederek onlara şöyle hitap etmiştir. Allah sizlere azaptan kurtulup hayra ve saadete ulaşabileceğiniz bir ticaretin yollarını açmıştır. Bu yol ise Allah'a ve O'nun Rasulüne iman edip Allah yolunda cihat etmektir. Bunun mükafatı alarak da günahlarınızın bağışlanacağı ve size edin cennetlerinde güzel meskenler verileceği vad edilmiştir. Allah Teala kendi yolunda, birbirlerine kenetlenmiş yapılar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever, o halde siz de saflarınızı birbirine kenetlenmiş binalar gibi sımsıkı yapınız, zırhlılarınızı öne geçirip diğerlerini arkaya alınız ve dişlerinizi sıkınız, sabır gösteriniz.